وَكُلَّ بِلْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında kendisine itaat edilmesini ve Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edilmesini ona uyulmasını emretmiştir. Bugünkü dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymaya zıt olan veya başka bir tabirle sünnetin düşmanı üç şeyden bahsedeceğiz. Bunlar bidat, taklit ve görüştür. Yani insanın kendi reyini, görüşünü söylemesidir. Bu üçlü bidat taklit ve rey dediğimiz, görüş dediğimiz bu üç sistem, bu üç e, olay, akideyi ortadan kaldıran ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uymayı nefyeden olumsuz hale getiren üç temel esastır. İbni Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki, her bir sene insanlar her bir sene geçtikçe, İnsanlar bir bid'atı yaşatırlar, diriltirler ve onunla beraber bir sünneti öldürürler. Hatta öyle ki bid'atlar çoğalır ve sünnetler ölür gider demiştir. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, Cabir ibn Zeyd radıyallahu ile tavafta karşılaşıyor. Ve diyor ki, ey Ebu Şa'ta, muhakkak ki sen, Basra'nın fakihlerindensin. Sakın Kur'an ve sünnetten başka bir şeyle fetva verme. Eğer sen böyle yaparsan yani Kur'an ve sünnetten bir başkasıyla fetva verirsen hüküm verirsen muhakkak hem helak olursun hem de başkalarını helak edersin demiştir. Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh'u da diyor ki sakın diyor sizden birisi Birisini taklit etmesin. Bu böyle bir taklit ki o kimse iman ettiği zaman iman eder, küfrettiği zaman yani küfre düştüğü zaman da küfre düşer ki şerde örnek alma yoktur demiştir. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh işte sahabeden i̇bn Abbas, i̇bn Ömer ve İbn-i Mes'ud Allah onlardan razı olsun nakdettiğimiz bu üç söz Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın sünnetine sarılmanın ve onun sünnetten, onun sünnetinden uzaklaşmanın ne kadar da tehlikeli olduğunu tasavvur ettiği, tasavvur etmemizi sağladığı sahabenin sözleridir bunlar kardeşlerim. Evet, Selefi Salih de bu birincisi bid'at dediğimiz mesele ile hakikaten büyük bir ölçüde savaşmışlardır ki bid'at sünnetin düşmanı sünneti öldüren bir olgudur eğer bir millet içerisinde bir toplulukta bid'at yayılırsa o her bir bid'at bir sünneti öldürür ve artık o bid'atler sünnetlerin yerine geçer. Yani Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yapmadığı bir şey sanki o yapmış gibi insanlar içerisinde sünnet olarak yayılır. O yüzden selefimiz, geçmiş ümmet, ümmetimiz, sahabe, tabin ve ona tabi olan alimlerimiz, selefimiz bid'atla hakikaten büyük bir şekilde muharebe etmişlerdir. ...büyük savaşlar yapmışlardır. Ki... ...başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...bid'atla alakalı söylediği... ...sözlerinde bunun ne kadar... ...dinde tehlikeli bir şey olduğunu... ...bildiriyor. Bu buyuruyor ki... ...aleyhissalatü vesselam... ...iyyâkum ve muhtesatul umur... ...dinde diyor... ...sonradan uydurulan şeylerden sakının... ...fe inne kulle muhtesetin... ...bid'ah... ...muhakkak ki din adına uydurulan her şey... ...bid'attır... Ve, ve her bid'at inlaledir ve her bid'at dalalettir sapıklıktır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Deyne ve diyor ki Aleyhissalatu Vesselam fe al hayral hadisi Allah, en hayırlı söz Allah azze ve celle'nin kitabıdır ve hayrel hedi hedi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve şarrlı umurlı muhteşatuha ve işlerin en kötüsü de dine sonradan sokulanlardır. Ve kulla bidatın dalale ve her bidatta dalalettir sapıklıktır buyuruyor Ali vesselam. ve yine bidatla alakalı, bidatın hükmüyle alakalı men amel amelen neyse aleyhi amrına. Her kim bir amel işler ve o işlediği o yaptığı amelde bizim bir emrimiz yoksa o amel merduttur. Geçerli değildir. Allah o ameli kabul etmez buyurmuştur. Evet bu üç hadisi düşündüğümüz zaman kardeşlerim, bid'atın bir dalalet ve Allah Azze ve Celle'nin dosdoğru yolundan bir sapma olduğunu apaçık bir şekilde gösteriyor. O yüzden her kim bu bid'ata uyarsa Allah Azze ve Celle'nin bize farz kıldığı nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymamış olduğunun bir göstergesidir. Her kim bid'ata sarılırsa. O yüzden bu aynı zamanda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmektir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hidayet ve nura karşı nedir? Bir savaş açmaktır. Bunda vuku bulmak apaçık bir şekilde bit'attır ki bu da nedir? Dine tağan etmektir. Ki müptedi dediğimiz bit'attı bir kimse lisanı haliyle şunu demek istemektedir. Şeriat Allah tarafından henüz tamamlanmamıştır. Bunu kasteder. Ve bizim işte yapmamız gereken veya bizim dini eklememiz gereken bazı şeyler vardır ki bu söz küfürdür ki Allah Azze ve Celle dinini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla beraber tamamlanmış ve gökten de vahiy kesilmiştir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve kullu bid'atin Dalâle, muhakkak ki her bit'at, dine sonradan sokulan bir şey, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın din olarak yapmadığı bir şeyi sizin yapmanızın adı bit'attır ve yapılan her bit'atte dalalettir, sapıklıktır buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam. Evet, maalesef kardeşlerim zamanın ilerlemesiyle beraber vahiy çağından, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından ve sahabeden ve onlardan sonra gelen insanların zamanından sonra zamanın uzamasıyla beraber ne oldu? İnsanlar arasında maalesef şey sıfırlandı. İnsanlar arasında dinden olmayan şeyler yani bidatler yayıldı. Ve artık bid'atler sünnetlerin yerini aldı. Ve insanlar bid'ate tıpkı bir sünnetmiş gibi sarılmaya başladılar. Ve maalesef alimlerin azalmasıyla da, yani sünneti bilen alimlerin azalmasıyla da bid'at insanlar arasında maalesef hızlı bir şekilde yayıldı. Üçüncü hadisimize geldiğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim bu işimizde, bu dinimizde ondan olmayan bir şeyi ihtas ederse, ondan dinden olmayan Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği bir şeyi yaparsa muhakkak ki o reddedilir. Allah Azze ve Celle onun karşılığında o yapılan amel karşılığında hiçbir sevap, sevap vermez. O reddolunmuştur hadisine bakıldığı zaman demek ki dinde sonradan uydurulan her şeyin adı, bid'attır ve bu Allah Azze ve Celle katında kabul görmemiştir. Bir insan din adına yaptığı şeyi neden yapar? Sırf Allah Azze ve Celle'nin rızasına kavuşabilmek için. Eğer yaptığınız şey Allah'ın kitabında yoksa, eğer yaptığınız amel Resulü Aleyhisselatu Vesselam tarafından emredilmemiş ise o amelin adı bid'attır ve Allah Azze ve Celle katında makbul değildir kabul görmemiştir. Yani diğer bir deyim ne? İnsanın boşa kürek sallaması manasına gelir. Ki insan yaptığı amelle cenneti murad eder. Allah'ın veçini ister. Cennetini ister. Ama yapılan bid'at, bir bid'at, sünnette olmayan bir amel Allah katında makbul değildir kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine uyun. Sakın ola ki dinde bid'at çıkartmayın ve ona uymayın. Muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünneti size yeter demiştir. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu. Ve yine Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu mescitte bir takım insanların halaka şeklinde oturduklarını ve ellerinde çakıl taşları olduklarını ve başlarında bir kimsenin bulunup Allahu Ekber deyin deyip onların da ellerindeki taşları sayarak Allahu Ekber diyerek kesbih ettiklerini görüyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud diyor ki siz neden günahlarınızı saymıyorsunuz? Vallahi ya sizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ilimde geçtiniz ya da siz bir bidat çıkarttınız demiştir. Radıyallahu anhu. Ve yine diyor ki Abdullah İbni Mesud size sizin sünnet ile yetinmeniz bidat ile uğraşmanızdan bidatı yapmanızdan çok daha hayırlıdır demiştir Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh. Hudeyfer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzide sahabelerinden bir tanesi sizin diyor insanların üzerine korktuğum iki şey vardır. Birincisi insanların bilmedikleri bir şeyi görüp onun peşinden gitmeleri. Yani ...acaba bu dinden midir, değil midir deyip hiçbir araştırmaya gitmeden... ...bilmedikleri bir şeyi görerek onun peşinden gitmeleri... ...ikincisi de hiç hissetmedikleri halde sapıtıp gitmeleridir demiştir. Sağ olun. Radiyallahu anh. Sağ olun. Ve Hüdeyta radiyallahu anh mescide girer... ...ve oradaki alimleri gördüğü zaman... ...Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine uyun... ...o sizinkin yetenlidir ve sakın ola ki doğru yoldan sağa sola tapma, sapmayın muhakkak ki sapıtırsınız demiştir Hüzeyfe radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas radıyallahu diyor ki vallahi diyor şu anda yeryüzünde şeytanım diyor ben şeytanı benden daha çok helak eden birini bilmiyorum diyor diyorlar ki nasıl olur bu ey Abdullah ibn Abbas diyor ki o diyor yüzünün doğusunda veya batısında bir tane bid'at ihtas eder. Bir bid'at oluşturur. Sünnette olmayan. Daha sonra bir adam onu bana getirir de ben de onu engeller. Yani sünnete vurarak onu geri çeviririm de o da gerisi geri gider demiştir. Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anhuma. Kardeşlerim hiç şüphesiz şeytan Allah Azze ve Celle tarafından cennetinden kovulduğu zaman... Muhakkak ki ben insanları yolundan saptıracağım demişti. Ve Allah Azze ve Celle'den kıyametin kopacağı zamana kadar da mühlet istemişti. Ve Allah Azze ve Celle ona mühlet vermiş ama seni ve sana uyanlarla birlikte seni de ne yapacağım? Cehenneme atacağım demişti. Ama senin mümin kullarıma karşı herhangi bir gücün kuvvetin olmayacak? Onlara söz geçiremeyeceksin. İşte onlardan bir tanesi Abdullah İbn Abbas radiyallahu anh'dır. Şeytanı helak eden yani benden başkası ne yapmıyorum bilmiyorum diyor şu anda. Beyni biliyorsunuz Ömer bin Hattab radiyallahu anhu hakkında söylenen sözü Ömer diyor bir sokağa girse şeytan onu görse muhakkak ondan ne yapardı kaçar giderdi diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu diyor ki sizin üzerinize düşen iman ettikten sonra dosdoğru yol üzere olmak ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine sarılmanızdır. Ve sakın ola ki bid'atlerden de ne yapın? Uzak olun, uzak durun demiştir radıyallahu anh. Ve yine Muad ibn Cebel radıyallahu Anhu diyor ki, insanlardan bir tanesinin şöyle demesi yakındır. Ben Kur'an'ı okudum. Ama bu konuda bana uyan bir kimseyi görmedim. Ve onların bana uyması için diyor ondan bir başkasını uyduracağım. Sakın ola ki sizin bid'at olan şeylerden sakının çünkü her bid'at dalalettir diyor. Muâd ibn Cebel radıyallahu anh. Yani burada ne için olursa olsun isterseniz Kur'an'ı okumaya dair dahi olsa herhangi bir şekilde bidat ne yapılamaz dinde ihtisas edilemez. Sahabenin bidatlara karşı tutumu bu şekildeydi kardeşlerim. Ve yine Muad ibn Cebel diyor ki radıyallahu anhu kaldırılmadan önce ilim elde ediniz. İlim İlimin kaldırılması ise ilim ehlinin, alemlerin ölmesiyle gerçekleşir diyor. Ve bid'atlerden ve bid'at ehlinden sakının sizin üzerinize düşen, sizin için gerekli olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine sarılmanızdır diyor. Ve yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma muhakkak ki her bid'at dalalettir, her, her ne kadar insanlar onun iyi olduğunu görselerdi. Yani bugün günümüzde bid'atı hasene, güzel, güzel bid'at diye ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Ama bid'atın güzeli çirkini olmaz. Bid'at ah bid'attır. Her bid'at dalalettir kardeşler. Her dalalette ateştedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Hasan-ül Basri Radiyall Rahimullah diyor ki bid'at sahibi kimse her ne kadar namaz da kılsa e, oruç da tutsa Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaktan başka bir şey yapamaz demiştir. Evet. Ve yine diyor ki sakın bid'at ehliyle oturma çünkü o kimse senin kalbini hastalandırır. Eyyub-i Sıhtiyyani Rahimunullah diyor ki bid'at sahibi her ne kadar amel ederse etsin, İslam adına ne kadar çalışırsa çalışsın Allah'a uzaklaşmaktan başka bir şey yapamaz demiştir. Sıfyan-ı Sevri Rahimullah da diyor ki her kim bit'at ehli bir kimseyle oturursa şu üç şeyden kurtulamaz demiştir. Birincisi ya bir başkası için fitne olur ya da kalbinde onu yoldan çıkaran bir şey meydana gelir ki o da cehenneme girmesine sebep olur. Bir de bir söz söyle. Bir söz söyler ki vallahi ben kendimden eminim insanlar ne konuşursa konuşsun ne yapmaz bana hiçbir şekilde zarar vermez diye kendisinden emin olur. Her kim Allah'ın dininden bir göz açıp kapan kadar emin olursa ona zor, onu zorla alır demiştir. süfyan Sevri Rahimullah. Ve yine diyor ki bid'at iblise günah işlemekten daha sevgilidir, daha sevimlidir. Çünkü günahtan insan tövbe eder ama bidattan ne yapamaz? Tövbe edemez. Her ne kadar yaptığı bidatı tek de etse, bidat çıkaran bir kimsenin bidatı yayıldığı için maalesef ondan tövbe etmesi de ne yapmıyor. Mümkün olmuyor çünkü bidat onun sayesinde yayılıp gidiyor. Allah korusun kardeşlerim. Ve yine bu kılab rahimehullah diyor ki sakın ola ki eee Ehva ehliyle, heva ehliyle, arzu ve isteklerine uyan kimselerle oturup kalkma ve onlarla da münakaşa etme, tartışma. Çünkü o kimsenin senin, o kendisinin sapıklığına, dalaletine batıracağına veya bildiğin bir hakkı senin o konuda aklını karıştıracağına ne yapamazsın? Emin olamaz. O yüzden bid'at ehlinden sahabe ve ondan sonraki alimler bidattan ve ehlinden büyük bir şekilde şiddetle ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Bid'atten uzak olduğunuz gibi uzak durmanız gerektiği gibi bid'at ehlinden de uzak durmanız gerekmektedir. Sünnetin ikinci düşmanı, sünneti öldüren ikinci etken taklittir kardeşlerim. Taklitle ittiba arasındaki fark ise... İttiba dediğimiz zaman uyma, bir delil üzere uyduğunuz zaman onun adı ittibadır, uymadır. Ama herhangi bir hüccet, herhangi bir burhan, bir burhan ve herhangi bir delil olmaksızın birine uyduğunuz zaman onun adı taklittir kardeşler. Allah azze ve celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü vesselam da sünnetinde taklitten büyük bir şey şiddetle sakındırmıştır. O yüzden yasak olan taklit üç şekildedir kardeşlerim. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden yüz çevirmek ve kişinin babalarını ve atalarını taklit eterek yetinmesi bunun içerisindedir. Bir, i̇kincisi de ehil olmayan kişiyi taklit etmektir. Üçüncüsü de kendisine delil, hüccet apaçık belli olduktan sonra onun hilafına bazı kimseleri ne yapmasıdır? Taklit etmesidir ki bu üçü de yasaklanmış taklitler arasına girmektedir. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden yüz çevirmek, ona iltifat etmemek ve kişinin babasından ve atalarından geleni taklit etmesi. Bu yasaklanmış bir taklittir. İkincisi ehil olmayan kimseyi taklit etmektir. Üçüncüsü de kendisine apaçık delil ortaya çıktıktan sonra bunun hilafını söyleyen kimseleri taklit etmektir. O yüzden e, bu taklit dediğimiz olay Allah Resulü Aleyhis taklit ve e, bid'at çıkartma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öldüren, onun sünnetini yok eden e, meselelerden iki tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarının durumunu anlatmıştır ki Musa Aleyhisselam'a kendileri için puttan bir ilah yapmalarını istiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle Musa'yı ve onun kavmini Piravunun zulmünden kurtarmış denizi yararak onları karşıya geçirmişken kendileri bir puta tapan kimseleri görmüşler ve bizim için de böyle bir put yap diyerek Onları taklit olarak söylemişlerdi. Ki Allah Azze ve Celle bunu Araf suresi 138 ve 139 ayet ayeti kelimesinde şöyle kıssa eder. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdiğimiz zaman onlar bir putun etrafında toplanmış bir topluluğu gördüler. Sonra dediler ki: Kalu Musa, İc'Allana ilahen kemalhum alih. Ey Musa, onların bir ilahı olduğu gibi bize bir ilah yaptı bir ilah yap dediler. "Bizde bir ilah yaptı Siz cahil bir ilah dedi Musa. "Bizde bir ilah yaptı demiş. "Bizde bir ilah yaptı içinde bulundukları bir ilah yaptı demiş. "Bizde bir ilah yaptı demiş. "Bizde bir ilah yaptı demiş. "Bizde bir Allah Azze ve Celle biraz önce çok büyük bir mucizeyle onları denizden yararak Firavun'un zulmünden kurtarıyor ve onlar maalesef cahil bir topluluk olmaları sebebiyle onların nasıl bir ilahları varsa put yapmışlarsa bize de bir ilah yap değil Allah'ı hemen ne yapmışlardır? Unutuvermişlerdir. Bu da sırf onları taklit etmelerinden dolayı. İşte taklidin Benası budur kardeşler. Ve yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların e, Yahudilerin Uzeyr Allah'ın oğludur. <gülüyor> Hristiyanların da Mesih Allah'ın oğludur demeleri de bu da kendilerinden önceki putperestleri taklit ederek söylediği sözlerdir. Sırf taklitleri yüzünden. Ve Yahudu Uzeyrun ebinillah. Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Ve kaletin nasara El-Mesih ibnullah Hristiyanlar ne dediler? Mesih Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğlu dediler. قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ يُضَائِهُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ İşte onlar daha önce kafir olan kimselerin sözlerine benzettiler. Onları taklitle böyle söylediler. <gâtalehumullahu enna yufekun> Bu söyledikleri yüzünden Allah onları öldürsün, Allah onları kahretsin. Nasıl oluyor da... Haktan batıla döndürülüyorlar. İşte böyle söylemelerinin tek sebebi nedir? Kendilerinden önceki putperestlerin sözlerini taklit etmeleri yüzünden. Onlar hidayete çağrıldığı zaman ne dediler? Bizler anne ve babalar, babalarımızı, atalarımızı bulunduğu din üzere devam ederiz dediler. Ey Muhammed sen birçok ilahı bir tek ilah mı yapıyorsun dediler. Niye? Çünkü atalarından böyle gördüler. Sırf atalarını taklit ettikleri için ne yaptılar? Hakkı kabul etmediler. Hidayete vermediler. Ve yine onlar babalarını taklitle kabul, hakkı kabulden kaçırdılar. Allah Azze ve Celle diyor ki, Zuhruf suresi 23 ve 24. ayeti kerimesinde <gülüyor> Bizler diyor bir köye, bir kasabaya sizden önce bir Resul gönderdiğimiz zaman oranın ileri gelenleri ne dediler? اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا ala ummet. Bizler babalarımızı bir ümmet üzere bulduk. وَعَلَىٰ اَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Ve bizler de onları ne yapıyoruz? Taklit ediyoruz dediler. قَالَ Eğer benim size getirdiğim din ...onlardan daha fazla hidayetse... ...yani onların yolundan... ...daha doğruysa... ...yani onların yolu doğru değilse... ...o zaman ne yapacaksınız? Aynen. Ve hala da nedir? Bu şeylerine devam ediyorlar. Sırf babalarını taklitten dolayı... ...birçok kimse ne yapmıyor Maalesef hakkı kabul... ...etmiyorlar. O yüzden... ...taklit hakikaten... ...çok kötü bir olay... ...ki burada... Ee, kim insan birini taklit eder, o yüzden küfre girebilir. Kim insan birini taklit edip ne yapabilir? Günah işleyebilir. Ve bir kimse de birini taklit edip bir meselede hata edebilir. Ama bunların ortak şeyleri nedir? Taklitte bu kulumlardır. Her ne kadar günahları bir olmasa da hepsinin de ortak müşkülatı nedir? Taklittir. O yüzden bir kimseyi taklit insanı küfre götürebileceği gibi günaha da götürebilir. Bir meselede hata etmelerine de ne yapabilir? Götürebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Benden sonra ümmetimin üzerine korktuğum üç şey vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar nelerdir ey Allah'ın Nasulü diye sordu sahabe. Buyurdu ki Allah Resulü selam sizin üzerinize alemin hata etmesinden korkarım. Ve yine haksız verilen hükümden korkarım. Ve yine kendisine uyulan hevadan, arzu ve isteklerden korkarım buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam. Ve şüphesiz ki bir alimin zellesinden korkulan en büyük şeylerden bir tanesi de körü körüne o alimi ne yapmaktır? Taklit etmektir. Çünkü alim hakka da götürebileceği götürülebi gibi ne yapabilir? Batıla da götürebilebilir. Çünkü maalesef Rabbani alimler olduğu gibi ulema usu dediğimiz şeytani alimler de her zaman ve çağda ne olmuştur? Mevcut olmuştur. Ve kıyamete kadar da mevcut olacak. Allah Azze ve Celle bizlere Rabbani alimler nasip eylesin kardeşlerim. O yüzden e, taklide ve alimin zellesine baktığımız zaman hiç şüphesiz ki alim hata eder. Çünkü masum değildir kardeşler ve onun her sözünü kabul edip masum derecesini indirmek nedir? Kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. O yüzden alimler e, yeryüzünde her alim muhakkak ki onu yani peyla, e, bir alimi masum derecesini indirmeyi ne yapmışlardır? Kerih görmüşlerdir. Ki bunun en büyük şeyi de o alimi Hiçbir senet ve mesnetsiz olmaksızın ne yapmaktır? Taklit etmektir. Ve böylelikle de onun e, hak mı batıl mı olduğunu ne yapamaz? Ayet edemez duruma gelirler. Ve böylelikle de Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi hahamlarının haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarında ne yaparlar? Helal kabul ederler. O yüzden Ömer bin Hattab radıyallahu anh'u diyor ki Zamanı üç şey ifsad eder. Birincisi, e sapkın, sapık imamlar. İkincisi, münafığın Kur'an'la cedelleşmesi, münakaşa etmesi ki Kur'an haktır ve alimin zellesidir demiştir. Ömer ibn-i Khattab radıyallahu anh. Ve yine İbn-i Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki, alimin tökezlemesine tabi olanlara yazıklar olsun diyor. Denildi ki bu nasıl olur ey i̇bn Alim nasıl tükezler? Der ki diyor, alim bir görüş söyler. Yani kendisine bir fetva sorulur ve o fetva ile alakalı bir görüş serdeder, söyler. Daha sonra o görüşüne zıt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis duyar da ne yapar? Ondan geri döner. Ama diyor ona tabi olanlar onu ne yapmaz? Bırak. Terk etmezler, bırakmazlar. İşte bu alimin tökezlemesi budur diyor radıyallahu anh. Abdullah ki bu tarihte birçok kereler vuku bulmuştur kardeşler Sapık fikirlere sahip olan birisi o fikirlerden döndüğünü her ne kadar söylese de maalesef ona tabi olanlar o sapık görüşlerden ne yapmamışlardır geri dönmemişlerdi. İşte bu da alimin tökezlemesi budur kardeşlerim. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki sakın diyor bir kimse dininde başka birini taklit etmesin. Öyle ki o kimse iman etse iman eder, kafir olsa kafir olur. Şerde örnek alma yoktur demiştir Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu. O yüzden burada İmam Şafii rahimehullah'ın çok güzel, kâide gerektiren, kaydı olacak bir sözü vardır ki kardeşlerim hiç kimsenin bir sözü Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sözü bırakılarak hiç kimsenin sözü alınmaz demiştir. İmam Şafi Rahimahullah. Meynet Selef'in savaştığı ki sünneti öldüren bir üçüncü şey de rey dediğimiz görüştür kardeşlerim. Abdullah İbn-i e, Ömer İbn As diyor ki radıyallahu anhu ben Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ilmi size verdikten sonra göğüslerden çekip alır diyor. Onun göğüslerden çekip alınması ise alimlerin kabz edilmesiyle gerçekleşir diyor. Ve daha sonra cahil kimseler kalır. Onlar kendilerine sorulurlar ve onlar da görüşleriyle fetva verirler. Yani kitap ve sünnete dayanmaksızın kendi görüşüyle ne yaparlar? Onlara fetva verirler Böylelikçe hem kendileri sapıtır, hem de başkalarını saptırırlar. Evet, Buhari'de gelen rivayette ki buradaki görüşten kasıt da batıl görüştür kardeşlerim. Çünkü görüş burada üçe ayrılmaktadır ki, bir tanesi hiç şüphesiz batıl olan bir görüştür, ikincisi sahih olan görüştür, üçüncüsü de içinde şüphe olan görüştür. Sahih görüşte herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü kitap ve sünnete dayanırlar. Batıl görüş kesinlikle ve kesinlikle kabul edilmez. Ama içerisinde şüphe olan görüş geldiğimiz zaman alimler tıpkı zaruret halinde nasıl ki insanın haram olan bir şey yemesi helalse bunu da zaruret halinde mübah görmüşlerdir kardeşlerim. <gülüyor> Batıl görüşe geldiğimiz zaman Kur'an ve sünnete muhalif olan görüştür. Ki bu da İslam dinini fesada uğratan, İslam dinini e, bozan bir şeydir ki bu görüşle, batıl görüşle fetva vermek ve hüküm vermek kesinlikle helal değildir. İkincisi de din konusunda tahmin ve zan üzere konuşmaktır. Yani benim zannım şudur, benim tahminim budur şeklinde görüş serdetmek de caiz helal değildir kardeşlerim. Ki bu kimse Kur'an ve sünnete karşı herhangi bir bilgisi olmadan ne yapar? Bu şekilde fetva verir. Ve yine üçüncüsü de birçok grubun cehmiye, mutezile ve kaderiye gibi kimselerin sırf görüşlerine dayanarak isim ve sıfatları Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ve fiillerini ne yapmışlardır? Kimisi yok etmiş, kimisi tevhile giderek tıf görüşleriyle onları iptale gitmişlerdir. De yine bu şekilde müminlerin Rablerini ahiret gününü göreceğini görüleceğini inkar etmişlerdir. Allah azze ve celle'nin kullarıyla konuşma sıfatını inkar etmişlerdir ve daha birçok şeyi Allah azze ve celle'nin arşına istivası gibi sıfatlarını ne yapmışlardır? Sırf görüşe dayanarak inkara gitmişlerdir. Ve bununla da o yazdıkları şeylerle, sayfaları siyahla siyah şeylerle doldurmuşlar. Kalplere ne yapmışlardır? Şüphe atmışlar ve yeryüzünü fesatla doldurmuşlardır kardeşlerim. Sırf görüşün belasıdır bu. Çünkü onlar görüşü, vahyin ne yapmışlardır? Önüne geçirmişler ve akıllarını ne yapmışlar? İlah edinmişlerdir. İşte görüşün şeyi kardeşler. O yüzden cehennem ehlinin çoğu işte bu görüş serdetme yüzünden meydana gelmişlerdir kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi onlar kıyamet günü derler ki laukunna nesmau au naqilu keşke hiss çeydik akıl etseydik ma kunna fi ashabi sayir. Böylelikle cehennem ehlinden olmazdık derler diyor onlar kıyamet günü. Evet, batıl görüşün dördüncü kısmı kardeşlerim, bid'at çıkaran kısmıdır ki bununla da sünnetler değiştirilmiştir kardeşlerim. Seleften bu görüşün zemmedildiğine dair sözlerine gelince Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anhu diyor ki, hangi gökyüzü, hangi yeryüzü beni taşır? Hangi gökyüzü beni gölgelendirir? Eğer Allah'ın kitabında bir ayet hakkında görüşümle bir görüşümle hükmeder veya bilmediğimi söylersem hangi yeryüzü beni taşır, hangi gökyüzü beni gölgelendirir demiştir Ebu As-Siddiq radıyallahu anh. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh'u diyor ki sakın diyor dininiz konusunda görüş bildirmekten sakın diyor radıyallahu anh'u. Ve yine diyor ki görüş ehli nedir? Sünnet düşmanıdır. Çünkü onlar Hadisi ezberlemekten kibirlenirler ve akılda tutmaktan kaçınırlar. Onlar diyor, kendilerine bir şey sorulduğu zaman bilmiyorum demekten haya ederler. Onlar sünneti böylelikle ne yaparlar? Karşı çıkarlar. Bugün kardeşlerim hakikaten görüş ehlinin hiçbir soruya bilmediğim bilmiyorum dediğini duyamazsınız. Nasıl bunu sağlamasını yaparsınız? Bugün Televizyona alim kislesiyle çıkan kimselerin canlı yayında soru soruluyor. Hocam cennette müzik var mı? Adam diyor ki, olmaz mı diyor. Tabii ki mağrüt. Niye tatil olma sordular ben duydum o izlenimler. <gülüyor> <sordular. gülüyor> Tabii olmaz olur mu dedi. Yani bunların görüş ehlinin hiçbir kitap ve sünnete dayanmaksızın. Adam hemen görüşünü söyler. Tabii hocam. <gülüyor> İnan adam bilmiyorum demekten hayal ediyor kardeşler. Tamam. Halbuki bizim selefimize göre ilim kaçtır? İlim üçtür kardeşlerim. Kitap, sünnet bilmiyorum. bilmiyorum. bilmiyorum. Demek ki bilmiyorum demek de nedir bir babayı kardeşler? Herkes söyleyemiyor bunu. Ve görüş ehli bakın Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh bunun ferasetine bakın 1400 yıl önce bunu söylemiş ve hakikaten gerçekleşmiş biz bugün görüyoruz da söylüyoruz. Peki daha önce de gerçekleşti ve daha sonra da gerçekleşecek. Görüş ehlinin aklını vahin önüne geçiren <gülüyor> kimselerin bilmiyorum dediklerinde hayal ettiklerini görürsün. Böyle bir sözleri onların lügatinde yoktur kardeşler. Allah şerrlerinden emin etsin kardeşlerim. <gülüyor> Ali ibn Abi Talib <gülüyor> radıyallahu anhu diyor ki eğer diyor din görüşle olsaydı, reyle olsaydı ne yapardım? Ben meslemin üstünü değil de altını mesederdim Çünkü kirlenen nedir? Aptar. Çünkü görüş dinle değildir. Din görüşle değildir. Din vahiyledir kardeşlerim. Allah ve Rasulü bir işte hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadınların ne demesi gerekir? İş ettiğini Şöyle mi böyle mi diye görüş ne yapamazsınız? Serde demezsiniz. Allah Rasulü ne diyor? Eslim teslim. Teslim ol. Selametler. Bu kadar. İki kelime kardeşler. İslamiyet o yüzden nedir? Teslimiyet değildir. Peki akıl ne için vardır? Akıl indirilen vahyi anlamak için vardır. O yüzden deliler üzerinden ne yapmıştır? Kalem kaldırılmıştır. Allah ne yapıyor? Kitabında namazı emrediyor. Aklınla onu anlayacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın buyuruyor. Öylece namaz kıl. Akıl bunun için var. Yoksa onu sorgulamak için akıl yoktur kardeşlerim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah, Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti vardır. Her kim bundan sonra görüşüyle söylerse bir hüküm bir fetva verirse benim görüşüm de budur derse bilmiyorum. Acaba bu bu sözünü hasenatında mı bulur yoksa seyyi altında mı bulur bilmiyorum diyor radiyallahu anh. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu diyor ki sizin üzerinize bir yıl geçmesin ki muhakkak ki o kendisinden öncekinden daha şerli olmasın. Ben size bir emirin diğer bir emirden daha hayırlı olduğunu veya bir yılın diğer bir yıldan daha verimli olduğunu söylemiyorum. Fakat sizin fakihleriniz gider de alimler gider de sonra arkalarında başkalarını bırakmazlar. Sonra bir kavim gelir ki onlar sizin işlerinizi görüşleriyle kıyas ederler demiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. İmam Şerbi rahimahullah diyor ki eğer bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir şey getirirse onu alın. Eğer görüşten bir şey getirirse onu alın, çöplüğe atın demiştir. Rahimahullah. Evet. Ve yine İbnü i Şihab El-Zuhri Rahimahullah da diyor ki sünnete uyun ve sakın sünnete görüşlerinizle karşı çıkmayın diyor Rahimahullah. Evet. Son olarak... Ömer İbn Abdilaziz rahimuhullah diyor ki kendisi emirlerine mektup yazarak diyor ki muhakkak ki görüş yoktur. Neyle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünnetiyle beraber görüş yoktur diyor. Ancak ona ne vardır? Teslim olmak vardır. Evet. Burada kardeşlerim bidat, taklit ve insanın vahyin aklını vahyin önüne geçirerek kendi görüşüyle yani bu da benim görüşüm demesi nedir? Sünnetin üç düşmanıdır. Allah, Resulü, Allah Azze ve Celle bizleri Resulü Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan, onu gücü yettiğince yerine getiren her türlü bid'atten, taklitten ve görüşten sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Bize, anamıza, babamıza ve bütün Müslümanlara merhamet eyle ve bizleri rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahum amin, subhaneke Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين